Allah'ı bilsin Şeytan Rüjin. Bismillah الرحمن الرحim. Alhamdulillah Rabbı Alaamin. Ve Salat ve Selamü Aleyküm Muhammed ve Aleyhi ve Salli Aşbi Aşbi Aşbi Aşbi Aşbi Aşbi Aşbi Aşbi Aşbi Aşbi Aşbi Aşbi Aşbi Aşbi Aşbi Aşbi Aşbi Aşbi Aşbi Aşbi Aşbi sen biçrah li sadri ve yessir li emri ve ahlu'l ukdete min lisani yefqahu kavli ve fawwidu emri ila Allah. Allah'a sonsuz hamd ü senâ. Mücerresule aline ve ashabına da salat ve selamlar olsun. Bu en hayırlı Ümmet olarak nitelendirilen ümmetimizin üzerindeki bu kara bulutların bir an önce dağılmasını, ümmetin içinde bulunduğu bu sıkıntılı ve zorlu hallerin bir an önce sona ermesini niyaz ederek, dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Malumunuz olduğu üzere Muminun suresinin sonlarına doğru geliyorduk. Muminun suresi Tevbe suresinden itibaren biliyorsunuz buraya kadar bütün gördüğümüz sureler Mekke'den nazil olmuş ve Mekki dediğimiz surelerdir. Tevbe suresinden itibaren yani Yunus suresinden itibaren bu surenin sonuna kadar ki Yunus 10. suredir. Bominun suresi de 23. suredir. Bu surenin sonuna kadar nazil olan, daha doğrusu bu safımızda yer alan sureler Mekke'de nazil olmuş surelerdir. 24. sure olan En-Nur suresi, bundan sonraki Nur suresi itibariyle tekrar Medine, Medeni sureler, yani Medine'de nazil olmuş surelere tekrar gireceğiz. O atmosferi, Medine atmosferini o surelerin ışığında inşallah teneffüs etmeye çalışacağız. Mekki surelerin e, de medeni surelerin de kendine ait pek çok özellikleri var. Bu özelliklerin bir tanesi de ağırlıklı olarak ele aldığı konularda ortaya çıkıyor. Mekki sureler bilhassa iman, ahlak ve buna benzer hususlarla alakalı e, günlük toplumsal ve siyasal hükümlere fazla girmeksizin, özellikle itikadi ve ahlaki esasları etraflı bir şekilde ele alan surelerdir. İtikadi meseleleri de bilhassa ele alırken, ahlaki meseleler için de bu bir dereceye kadar geçerlidir. İtikadi meseleleri de ele alırken özellikle beşeriyet tarihi, derinliklerinde, beşeriyet tarihinin örneklerinde gezinerek, ifadelerinde ise bizi dolaştırarak bu hakikatleri bizlere anlatmaya, ifade etmeye çalışır. Geçen dersimizde son gördüğümüz bir üç ayet-i kerimeyi kısaca hatırlatarak kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Şimdi Mekkeli müşriklerin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine getirdiği vahyi Kur'an'ı Kur'an'ın dile getirdiği hakikatleri başta tevhid hakikati olmak üzere bir türlü hazmedemiyorlar, kabullenemiyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de ve dolayısıyla bu surede bu şekilde tevhidi kabul etmeyip peygamberlerin davalarına karşı çıkanların akıbetlerine dair örnekler vermişti. Bu hakikatleri inkar etmeleri karşılığında Cenab-ı Allah 90. ayet-i kerimede onlara şöyle cevap veriyor. Diyor ki, Estaizu billah, Bel a'teynahum bil haqqı ve innehum lekâhibun Hayır, durum onların söyledikleri gibi değildir. Yani göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sorulduğu zaman Allah'ındır dedikleri halde yine itikat ve amellerinde Allah'ı ortak koştukları için. Kur'an-ı Kerim'in niçin Allah'a ortak koşuyorlar? Kur'an-ı Kerim'in getirdiği mesajı reddetmek suretiyle koşmuş oluyorlardı. İşte Peygamber'in getirdiği hakikate gönderme yaparak Cenab-ı Allah 90. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bel-eteynehum bil hak Hayır, durum onların dedikleri gibi değil. Biz onlara hakkı getirdik. Hakkı getirdik. Ve innehum lekâzibûn Onlar ise yalan söylüyorlar. Yalan söylemektedirler. Ne konusunda? Ne konusunda? Şimdi göreceğiz. Mattakhazallahu min velad. Allah hiçbir evlat edinmemiştir. Bununla sadece Hristiyanlara değil, o zamanın Arap müşriklerine de gönderme yapılmaktadır. Çünkü Arap müşriklerinin de önemli bir kısmı Allah'ın meleklerden kız evlat edindiğini ileri sürüyorlardı. Bununla beraber kız evlatları olduğu zaman rahatsız oluyorlar. Erkek evlatları dolayısıyla seviniyorlardı. Böyle bir çelişkide yaşıyorlardı. وَمَا كَانَ مَعَهُ min ilah, Ne evlat edinmiştir, ne de onunla beraber bir ilah vardır. Bu da onların vakıalarına işaret ediyor. Çünkü Arap müşrikler Allah'la birlikte hepimizin bildiği gibi büyükleri lat, benat, uzza, hübelin teşkil ettiği putlara Allah'la birlikte ibadet ediyorlardı. Bu ibadetleri sadece onların önüne getirip gelip eğilmek, onlara kurban kesmekle sınırlı Değildi. Ya bir takım hukuki şer'i hükümler tespit etmişler ve bu hukuki ve şer'i hükümlerin ilahları tarafından öngörüldüğünü veya onlar adına onları kabul ettiklerini iddia ediyorlardı. Bu helaldir, haramdır diyorlar ve bunu Allah'tan gelen bir vahye istinad sizin ileri sürüyorlar. Bu şer'i hükümleri, bugünkü dille söyleyecek olursak yasamaları ilahlarına isnat ediyorlardı. İşte Kur'an-ı Kerim onların Allah'ın hükümleri dışında bir takım hükümler yapmalarını ortaya koymalarını, bir takım yasamalarda bulunmalarını, ...Allah'tan başka ilah edinmek olarak niteleniyor. Bu yönüyle bugün beşeriyet... ...modern cahiliye... ...on dört asır öncesinin müşriklerinden... ...farklı değildir. Aynı yolda ilerlemektedirler. Esasen tarih boyunca... Şirkin en önemli karakteristik özelliği de bu olmuştur. Allah'ın hükümlerini kabul etmemek, etseler bile Allah'ın hükümlerinin yanında ona aykırı bir takım hükümler, yasalar ortaya koymak. Oysa Kur'an-ı Kerim bilhassa vurguluyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Hüküm meselesini de Ayrıca gerek olmadığı halde açıklamaya ayrıca özellikle de açıklıyor. Ve la yuşriku fi hükmi ahad buyuruyor. O kendi hükmünde hiç kimseyi ortak etmez. Allah'ın hükmünün olduğu yerde bile bile ve şer'i bir mazeret olmaksızın Allah'ın hükmünü bir kenara bırakıp başka hükümler ortaya koymak Allah ile birlikte başka bir ilah edinmektir. Eğer diyor Allah'la birlikte başka ilahlar bulunmuş olsaydı o zaman İzelle <gülüyor> zehebe kullu ilahim bime halak Kur'an-ı Kerim'in Mantığını Müslümanların, Kur'an okuyanların, Müslüman olmasalar bile çok iyi kavramaları lazım Kur'an'ı iyi anlamaları için. Bu mantık kilometre taşlarından birisi de şudur. Kur'an-ı Kerim rububiyeti ve uluhiyeti aynı kişinin elinde, aynı zatın vasfı olarak kabul eder. Aynı varlık... Rabbise ilah olmak zorundadır. İlahlık iddiasındaysa aynı zamanda Rablini ispat etmek zorundadır. Ne demek yani? Cenab-ı Allah burada onu söylüyor. Eğer diyor, ilahın en önemli özelliği olan kanun ve şeriat koymak gibi bir konumda bulunmaları hakikat olsaydı, onların yerde ve gökte yarattıkları varlıkların olması gerekiyordur. Yarattıkları varlıkları varsa o zaman ilah olabilirler. Peki o bir miktar yarattı, öbür miktar yarattı. O zaman aralarında çatışma olacaktı. Kainatın düzeni bozulacaktı. Böyle bir çelişki olmadığına göre, yani her yaratan yarattığını alıp gitmediğine göre, yaratan birdir. Rab da birdir, o halde ilah da birdir. Öyle değil mi? İki kişi ortak olduğu zaman ne yaparlar? Kardeşim ortaklığımızı ayıralım dedikleri zaman ne derler? Herkes hissesi, karı kendisine nisbet eden neyse alır bir kenara gider ortaklığı bozulur. Niye ortaklığı bozuyorlar? Bir noktadan itibaren çünkü anlaşamıyorlar. Benzeri ortaklık anlayışı rububiyette de mevzubahistir, uluhiyette de mevzubahistir. Yani Cenab-ı Allah müşriklere diyor ki, Siz... Benden başkasını ilah ediniyorsanız Kendinizle tutarlı olmak için ilah edindiğiniz varlıkların Bu kainatta neleri yarattıklarını da ortaya koymanız ve göstermeniz lazım Göklerde verdi onların bir ortaklıkları var mı diyor Cenab-ı Allah Bunu soruyor Var mı? Yok Valide Siz cehalet içerisindesiniz 14. Onun için biz bu asra modern cahiliye diyoruz. Farkı yok. Mekkeli Müşrik de Allah'ın rububiyetini kabul ettiği halde, kendi ilahlarının yaratıcılığını olmadığını bildikleri halde, onlara ilahlık izafe ediyorlardı. İlah diyorlardı onlara çelişkiye düşüyorlardı. Cenabı Allah da onlara diyor ki: "Peki madem bunları ilah edindiniz, ediniyorsunuz, rububiyetlerini gösterin. Çünkü Rab'sa, cenab Cenabı Allah Kur'an'ın mantığı budur. Rabsa bir varlık ilah da olur. İlahsa bir varlık Rab'de olmak zorundadır. İşte rububiyet ve uluhiyet ikisi Sadece Allah'tadır ve onun dışında hiçbir varlıkta ne rububiyet vardır ne uluhiyet vardır. Çünkü rububiyet ve uluhiyet birbirlerinin nesidir? Ayrılmazlarıdır. Ayrılmazlarıdır. Mantıkta buna lazımı gayrimüfarık derler. Yani ayrılmaz, sökülmez. Bu varsa bu da vardır. Bu varsa bu da vardır. Faraza. Saatimizde yel, ve akrep varsa ve çalışıyorsa saatte vardır gibi. gibi Böyle bir şey. Varsa vardır. Çalışacaktır. Bitti. Çalışır. Heh. Dolayısıyla rububiyet ve uluyyet birbirinden ayrılmaz şeylerdir. O halde Allah Rabb olduğuna göre aynı zamanda ilahtır. O halde Allah'tan başka rab olmadığına göre Allah'tan başka da yoktur. Mantık gayet. Açık, net ve anlaşılırdır. Çünkü o zaman diyor, eğer olsaydı başka ilahlar, her bir ilah yarattığını alır gider ve bunlar birbirleriyle kavga ederlerdi. Biri de diğerine üstünlük sağlardı. Bu mantığın ne kadar gerçekçi olduğunu anlayabilmek için, ...bir tarihe bir de insan fıtratına bakmak yeterlidir. Tarihte birçok ilaha tapan, mahluku ilah edinen birçok tarihi kültürler ve medeniyetler vardır. Doğuda mesela çok tanrıcı Hint inançları vardır. Batıda Yunan ve Roma kültürü vardır isimde de Tanrılar birbirleriyle savaş halindedir. Her iki inançta da Tanrılar birbirleriyle savaş halindedir. Çünkü insan gibi düşünmüşler. İnsanın iradesi sınırlıdır. İnsanın malikiyeti sınırlıdır. Mülkiyeti sınırlıdır. İnsanın egemenliği sınırlıdır. İnsanın tasarrufu sınırlıdır. İnsan her şeyiyle sınırlıdır. Ama mutlak sahip, mutlak egemen Mutlak, galip kimdir? Cenab-ı Allah'tır. O halde sadece uluhiyet ve rububiyet sadece Allah'a ait, sadece O'na mahsustur. Onun için Cenab-ı Allah ayet-i kerimeyi böyle bitiriyor. 91. ayet-i kerime Subhanallah amme yasifûn. Onlar rın Allah'ı nitelemelerinden o yücedir ve münezzehtir. Onlar şirkleri dolayısıyla Allahü Teala'yı çeşitli hususlarla uluhiyetle bağdaşmayan, rububiyetle bağdaşmayan çeşitli özellikleriyle nitelendirilir. Ona ortak koşuyorlar netice itibariyle. O da ondan münezzehtir. <gülüyor> Alimil gayb Her türlü gaybı bilendir. Gaybı bilendir. Dolayısıyla gaybı bildikleri iddiasında olan kimselere biz sadece acırız. cehaletlerini acırız. Bu iddialarının Kur'an'la hele bunu İslam adına yapıyorlarsa, Müslüman görüntüsüyle yapıyorlarsa maazallah onlar çok acınacak bir haldedirler. فَتَعَالَا عَمَّا يُشْرِكُونَ عَالِبُ ve وَالْشَّهَادَ Gizliyi de açığı da bilendir. Dolayısıyla özellikle gaybı bilmek iddiasında bulunmak suretiyle Allah'a ortak koşmalarından o pek yücedir. Şimdi bir sonraki ayeti kerime ve devamıyla alakayı kurmak için şunu hatırlayalım. Bu surede de Kur'an-ı Kerim'in daha önce gördüğümüz surelerinde de. Ne olmuştur? Helak olmuşlardır. Peygamberleri yalanlayanlar Peki peygamber, son peygamber özellikle bunca davetine rağmen kavminin iman etmediğini pek azı dışında, iman etmediğini görüyor. Ve... Sünnetullah gereği iman etmeyenlerin helak edileceğini de biliyor. Onun için Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı evvela rahatlatıyor. İman edenler ile etmeyenler bir tutulmayacaktır. Onun için ona evvela Cenab-ı Allah'a daha da yaklaşması için ha? ne yapıyor? Ne yapıyor? Ona şu duayı öğretiyor. Kul, de ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Rabbi, <gülüyor> Rabbim, اِمَّا تُرِيَنِّي مَا yuadun <يُعَدُون> Eğer onların tehdit olundukları azabı, eğer bana gösterecek olursan, ben bunu göreceksem, Rabbi, فَلَا تَجْعَلْنِي Fil kavmi zalimin. Beni zalimler arasında, zalim kavim arasında, zalimler topluluğu arasında bırakma, kılma. Bu dua ile Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsında ne yapılıyor? Biz onun ümmetine, ümmetine bir mesaj veriliyor. Ben Resulüme bile azaptan emin olması için bana dua etmesini emretmiştim. Sizden hiçbir kimse kendisini Allah'ın azabının gelip yakalayacağından yana emin olmasın. Bazen insan da özellikle günümüzde şöyle bir şeytani vesvese ortaya çıkıyor, doğuyor, yakalıyor bizi. Buna karşı uyanık olalım. Bakıyoruz kendimize elhamdülillah abdest alıyoruz, namaz kılıyoruz, helala harama riayet etmeye çalışıyoruz, çoluğumuzu, çocuğumuzu Müslüman gibi yetiştirmeye çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar işte ihtiyacı olanlara yardım ediyoruz, şöyle böyle falan. Bir de bakıyoruz öbür taraftan, lan Allah'a isyan edenler, günahkarlar, haram işleyenler, tesettüre, edebe, hayaya riayet etmeyenler, Haksızlık yapanlar, zulmedenler, şunu yapanlar, bunu yapanlar da gırla gidiyor. Ondan sonra kendimize bir bakıyoruz. Ya bu kadar günahkar varken herhalde Allah beni cehenneme koymaz ya. Mutuzağa düşmeyelim. Mutuzağa düşmeyelim. Niçin? Çünkü falâ yâmenu məkrâllâhi, illa l Allah. Allah'ın tuzağından hüsrandakiler dışında kimse kendisini emniyette hissedemez. Şu anda böyleyiz. Şu anda böyleyiz. Ya böyle kalmasak ne olacak? Ya şu andaki halimiz bile çeşitli sebeplerden dolayı işe yaramıyorsa yaradığını zannettiğimiz amellerimizin her birisi kimisi riyakarlıkla, kimisini başa akmakla, kimisini kendimizi beğenmekle kimisi ya işte ben iyiymişim be falan gibi kendimizi bir varlık bir şey zannetmekle telef etmişsek ne yapacağız? Ya bilmediğimiz, sayısını bilmediğimiz sayamayacağımız kadar pek çok günahımız Varsa ve biz bunların farkında Değilse ve bunlar bizim iyiliklerimizi Süpürüp götürecek kadarsa Ne yapacağız Ve eğer Gelecekte maazallah Bir günah işleriz Bütün hasenatımızı yerle bir edecekse Ne yapabiliriz ha, O halde Allah'a sığınmak dua etmek yalvarmak onun korumasını, rahmetini siyanetini, inayetini talep etmek bunu istemek hiçbir zaman ihmal etmememiz gereken bir haldir. Hatırma Amr İbnül As ile ilgili oğlunun rivayet ettiği hadisi geldi. Oğlu Abdullah rivayet ediyor. Gör ki Babamın ölümün, ölümü yaklaştığı sırada yüzünü duvara döndü döşeğinde hıçkıra hıçkıra ağladı. Bir türlü ağlaması kesilmiyor. Ben diyor onu biraz rahatlatmak için babacığım dedim hatırla sen Müslüman oldun. Resulullah seni şu gazvelere yönlendirdi, İslam'a şöyle hizmetin oldu, şunu yaptın, bunu yaptın. Dedim, biraz sakinleşti. Sonra dönüp bana dedi ki, evladım dedi, ben üç hal yaşadım dedi. Birincisi, Müslüman olmadan önceki halimdi. O zamanda en nefret ettiğim kişi Resulullah'tı. Eğer bu hal üzere ölseydim, kesin cehennemlik olacaktım. İkinci halim, iman ettiğim ve Resulullah aleyhissalatü hayattayken olduğu haldi, diyor. Bir anda diyor, dünyada en sevdiğim varlık olmuştu. Onu o kadar sevdim, ona o kadar bağlandım, ona o kadar saygı duydum ki, Gözümü kaldırıp ona doya doya bakamadım diyor. Bu hal üzere ölseydim cennetlik olacağımı ümit edebilirdim diyor. Fakat ondan sonra öyle haller oldu ki bunlar dolayısıyla Allah bana ne yapacak bilemiyorum diyor. Ne oldu? Hazreti Osman radıyallahu anh sonra malum Muaviye ile beraber Hazreti Ali'ye karşı duruşları vesaire evet. bundan dolayı diyor başımıza ne gelecek Rabbim ne yapacak bilemiyorum diyor tabi hadisenin daha başka tarafları da var ee, belki onu da bir başka vesileyle anlatırız şimdi bakın Amr İbnül As diyor ki kendisi söylüyor Önemli bir ibrettir bu. Resulullah hayattayken o hal üzere ölseydim iman ettikten sonra cennete gireceğimi ümit edebilirdim diyor. Fakat şu anda bilmiyorum. Bütün bu doğrularım yanında. Bir de sonradan yaptığım işler var. Allah onları nasıl değerlendirir? Nasıl onlardan dolayı bana nasıl muamele eder bilemiyorum. Ve bu bir sahabi. Dolayısıyla kimse peygambere böyle hitap ediliyor. Sahabilerden de örneklerden bir örnek bu. Yüzlerce binlerce benzeri örnekler veya daha ağır örnekleri de var. O halde aziz kardeşlerim kimse ameline yapıp ettiklerine kendisi gibi fani şahsiyetlerin herhangi bir haline veya iddiasına sakın bel bağlamasın. Eğer kendisi gibi, kendimiz gibi bir yaratılmışa bel bağlayacaktık, bu Resulullah olacaktı. Bakın Resulullah'a da böyle diyor. Ey Muhammed de ki Rabbim eğer sen bana... Tehdit olundukları o azabı gösterecek olursan, yani sen de kurtulamayabilirsin diyor, böyle dua et diyor. Bana sığın diyor. Beni zalimler topluluğu arasında bırakma diyor. E, ee, nerede kaldı benim kendimi kurtarmam, bir de sizi kurtaracağım. Veya bir başkası kendisini kurtaracak, bir de beni kurtaracak. Sen kimsin ya? Ümmeti böyle uyutuyorlar ve böyle uyuttular. Bu ve benzeri ayetleri insanlara, Müslümanlara unutturarak. Peygambere bile Allah'ın azabından bana sığın diyor. Ümmetine de siz de peygamberinize sığın diyor. mu var mı öyle bir şey? Kimse bana böyle bir ayet gösterebilir mi? Haşa yok öyle bir şey zaten. Hiç kimse sahabiden öte mi? Peygamberden öte mi? Haşa mümkün değil. Birileri kalkacak maazallah saçmalayacak. Ben filan kişinin yolundayım ondan el aldım. Onun tarikatındayım onun izindeyim. Nereden olursa ol deyip de kabir azabına uğramış bir kimseyi bilemiyorum. Hayda! Sen insanların kabir azabına uğrayıp uğramadıklarını biliyorsun ha? Peygamber bile ancak Allah bildirmişse bilmiştir. Sahabey i kiram da peygamberin bildirdiğini bilmişlerdir. Öyle ya. Peygamber aleyhissalatü vesselam iki kabrin yanından geçiyorken sahabe-i kiram bir şey duymuyor. Ama peygamber Cenab-ı Allah'ın bildirmesiyle biliyor. Onların kabir azabı çekmekte olduklarını söylüyor. Ve iki tane hurma fidanını ne yapıyor? Kabirlerine dikiyor. Umarım bu devam ettiği sürece, yeşil kaldığı sürece azap görmeyeceklerdir, diyor. Başkalarının böyle bir iddiada bulunmaları kabil değil, mümkün değil, kabul edilemez. Allah'la görüştüklerini iddia edenler... Ne yapıyorlarsa peygamberin istişaresiyle iş yaptıklarını iddia ederler. Başından sonuna kadar sahtekarlık ve dinle zerre kadar alakası olmayan iddialar İslam bunlardan beridir. İslam bu ebezzeri iftiralardan münezzehtir. Yani 20. asrın veya 21. asrın modern cahiliyesi sadece gayrimüslimler arasında değildir. Müslüman gibi görünüp Cahiliyeyi hortlatmak isteyen bu gibi kanaatler de var. Farkında olarak bunu yapan münafıklar da var. Farkında olmadan bunu yapan cahil az kalır. Vallahi cahil az kalır. Cahilin de cahili zavallılarda. Ve üstelik ilim adına güya. Alim oldukları da söyleniyor. Ne diyoruz? Şair, ilim ile amel edilmiyorsa o ilim insanın sırtında vebaldir, vebal. Ve âlimun bi'ilmihi len ya'lmele, mu'azzebun qable ubbâdil ve sen demişler. Ve bir alim ki ilminin gereğiyle amel etmiyorsa puta tapıcılardan daha önce ona azap edilecektir. Kıyamet gününde diyor bir kişi getirilecek. Cehenneme atılacak. Bağırsakları dışarı fırlayacak. dolap beygirinin döndüğü gibi bağırsakları etrafında dönecek. Dünyadan onu tanıyanlar ona gelecekler, seslenecekler. Ey filan diyecekler. Ne oldu sana? Sen dünyadayken bizlere... Hayrı yapardın Hayrı emrederdin Şerden de bizleri uzaklaştırırdın Nedir bu halin Vallahi diyor size emrediyordum Kendim yapmıyordum Yasaklıyordum kendim yapıyordum Şimdi bu sadece emir ile yasağı arasında Bir çelişkiden dolayı azabı böyle Ya dinde olmayanı dindenmiş gibi emredip insanlara tavsiye ediyor ve söylüyorlarsa Azabı Ne olacak Birisi kendisi bilgisiyle çelişiyor. Öbürü Allah'ın dinine iftira ediyor. Allah'ın dinine iftira ediyor. Onun için bu dua ve benzeri dualar bizleri ne yapar? Allah'ın himayesine ne kadar muhtaç olduğumuzu bizlere hatırlatır ve o himaye içerisinde olmanın Yollarını aramamızı sağlar. Bize onu gösterir. Bir peygamber bile allah Teala'ya dua ediyor. İman etmeyen kavminin uğrayacağı azaptan kendisini korumasını niyaz ediyor. Peygamber daha Mekke'de bu emir verildiği zaman. Medine'ye hicret bile etmemiş. Bilmiyor Peygamber Aleyhisselam Medine'ye hicret edecek. İslam güçlenecek. Bedir'de başlayarak bunlar helak edilecekler vesaire. Bunların olacağını bilmiyor. Ama bir azap gelecek onlara. O belli. Sünnetullah gereği. İşte ya Rabbi beni sen o azaptan koru. O azaptan muhafaza eyle. Beni zalimlerle birlikte kılma. Muayit-i Kerime'nin son kısmı Aynı zamanda bir Müslümanın hayatı boyunca sergilemesi gereken duruşun ne olması gerektiğini de işaret ediyor. Müslüman, zalimlerle beraber olmaz. Zalimlerin gittiği yoldan gitmez. Zalimlerin yaptıklarını doğru kabul etmez. Onaylamaz, tasvip etmez. Hatta bir Müslüman... Yarım kelimeyle dahi olsa zulme, bilerek, isteyerek yardımcı olmaz. O durumda ne olur? Zalimlerle beraber olunur. Onun için mümin evvela fikren, zihnen, ruhen, itikaden, inanç olarak evvela kendisini zulümden tecvid edecek. Akidesine zulüm bulaştırmayacak. Az önce bazı örneklerini verdim. Başka örnekleri de var. Şirk ve ayrıntıları hepsi akidede zulümdür. Akidesine şirki ve şirkin uzantılarını veya şirke açılan kapıları kesinlikle bulaştırmamak için dikkat edecek. Akidesini şirkin her türlüsünden, küçüğünden büyüğüne kadar tertemiz edecek arındıracak. Bizler için en büyük tehlike nedir? Riyakarlıktır. Riyakarlık bizim için şirkin açılan ve küçük fakat baş edilmesi zor bir kapısıdır. Çünkü şirkin bir mümini e, riyakarlığın bir mümini etkilemesi Keşbih'teki ifadesiyle siyah bir karıncanın gece karanlığında kaya üzerindeki yürüyüşü gibidir. Fark edilmesi çok zordur. Bu neyi gerektiriyor? Mümin her zaman için akidesini kontrol altında tutacak. Akideyi nelerin zedelediğini iyi bilecek. Yaptığı avvelinde... Şirkten dolayı tövbeyi istiğfarı riyakarlıktan dolayı tövbeyi istiğfarı elden bırakmayacak. Buna ara vermeyecek. İkinci olarak ameliyle zalimlik etmeyecek. Zulmün dairesi o kadar geniştir ki. Çoluk çocuğumuzun hakkını vermemekten tutunuz, yakınlarımızın evlad evladu iyalimizin, aile fertlerimizin, küçüklerimizin, büyüklerimizin en yakın çevremizden itibaren haklarını vermemekten tutunuz, kan akıtmaya veyahut da bu gibi zalimliklerin yanında yer almaya varıncaya kadar veya bunu fiilen işlemeye varıncaya kadar öyle geniş bir dairesi var. Onun için Cenab-ı Allah'tan bizleri zulmün her türlüsünden koruması için ve zalimlerle birlikte bulundurmaması için niyaz edeceğiz. Niyaz etmekle kalmayacağız. Fiillerimizle bilhassa buna dikkat edeceğiz. Birbirimizi uyaracağız. Birbirimizin Efendime söyleyeyim yanlışlarını, zulümlerini ne yapacağız? Düzeltmeye, vazgeçirmeye çalışacağız. Ne diyor hadis-i şerif kısaca? Kardeşine zalimse de mazlumsa da yardım et. Sahabe soruyor ya Resulallah. Mazlumsa ona yardım edeceğimi anladım. Onu anlıyorum. Zalimse nasıl yardım edebilirim? Onu zulmetmekten alıkoyarak. Demek ki mazlumun yanında olacağız, zalimin de zulmünün önünde duracağız. Hadise budur. Olması gereken budur. Bu şekilde davranmamız halinde. Bir de Cenab-ı Allah'a Ya Rabbi beni zalimler topluluğuyla birlikte kılma. Duamızı samimiyetle yaptığımız takdirde Cenab-ı Allah rahmetiyle, inayetiyle bizleri inşallah zulmün her türlüsünden alıkoymuş olacaktır. Ve inna ala an mâ ma ve laqadirun. Ve bizler bununla birlikte ey Muhammed onları onları Tehdit ettiğimiz azabı onlara gösterme kudretine de sahibiz. Ne zaman istersek onu gösteririz, sen hiç merak etme. Bizim kudretimizden kimsenin tereddüdü yok. Yani, ey müminler, şartlar ne olursa olsun, ne kadar ağır olursa olsun biraz gönlünüzü ferah tutun diyor. zamanı gelince biz o zalimlere vaat ettiğimiz azabı göstereceğiz. Buna gücümüz yeter. O halde Cenab-ı Allah zalimlere bir mühlet veriyorsa bunun bir takım hikmetleri ve sebepleri vardır. Ama sebepleri öncelikle biz araştırırken kendi kusurlarımızda araştıralım. Acaba biz ne yapıyoruz ki veya neyi yapmamız gerektiği halde ihmal ediyoruz ki zulüm bu kadar başını almış gidiyor. Bu zulmü ümmetin üzerine çeken bizim zalimliklerimiz nelerdir? Ümmet biraz bu açıdan kendisine bakmalıdır. Haşa Teala bu kadar zulmü, bu kadar ümmet üzerine, bu kadar zamandır kesin çizgileriyle söyleyecek olursak bir asırdır. Değil mi? 1910'lu yıllardan, 1900'lü yıllardan bu yana ümmet her geçen gün mazlumiyeti daha da ilerilere gitmekte. Daha da zulme maruz kalmakta. Acaba neden? Neden? ümmetin bunca zulmü üzerine çekmesini gerektiren kusurları neler? Bunu baştan düşünerek aklımız başımıza gelmeli ve evvela Allah'ın bu zulümleri üzerimizden defedecek veya hafifletecek şekilde hayırlı ümmet olmak yolunda ...adım adım ilerlemesini bilmeliyiz. Haşa Allah bu ümmete zulmetmez. Ne bu ümmete ne başkasına. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَظْلِمَا اَحَدَى diyor. Rabbin kimseye zulmedecek değildir. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِدِ Ben kullara zerre kadar zulmetmem. Zulmetmeyen Allah... ...niye ümmeti Muhammed'in bunca ve maruz bırakıyor... وَمَا أَصَابَتُمْ مِنْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Size gelip çatan, isabet eden her bir musibet, ellerinizin kazandıkları sebebiyledir. Ümmet gerçekten Allah'ın dinine karşı çok kusurludur. Fakat kusurumuza rağmen biz yine de Rabbimizin affını, müsamahasını ve bizleri kendimize getirmesini niyaz ederiz inşallah. Ve inşallah kendimize geldikçe üzerimizdeki zulümler de daha da azalacaktır. Biraz diyor ki, biz kardeşimiz biraz yeni için ondan sonra devam edin diyor. Aran federdir inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah... müşriklere yaptığı azap tehdidini gerçekleştirme kudretine sahip olduğunu Efendimiz'e hatırlattıktan sonra ona şöyle bir tavsiyede bulunuyor veya bir emir veriyor. Şunu bir daha tekrar edelim. Peygamber'e emir aynı zamanda ümmetine emirdir. Çünkü Peygamber'in vazifesi ümmetine örnek olmaktır. Ona verilen emrin eğer ona ait, ona özel olduğuna dair başka bir delil yoksa onun şahsına verilen bütün emirler aynı zamanda bize verilmiş emirlerdir. Mesela "Akimis salata liduluki şemsi" İlâ gasek diye buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani güneşin batıya doğru kaymasından itibaren gece karanlığı bastırıncaya kadar namazı kıl. Bu peygambere bir emridir. Daha olsa peygamberedir bizim namaz kılmak gibi bir emri kendimize vermiş bir emir olarak algılamaya ihtiyacımız yok diyemeyiz. Başka ayetler olmasa bile diyemeyiz. Çünkü peygamber namaz kılacak, sana örnek olacak, sen kılmayacaksın. Bu emir seni kapsamayacak. Böyle bir mantık yok. Burada da işte diyor ki, bir emir veriyor ona. اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ idfa billati هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَهِ Sana yapılan bir kötülüğü en güzel yol hangisiyse onunla bertaraf et, savuştur. Gerçekten kötülüğe iltifat etmeyip, yapılan kötülüğe hiçbir şekilde karşılık vermemek, tepki göstermemek, kötülüğün en iyi tedavisi olabileceği haller çoktur. Çünkü kötülüğe kötülükle karşılık vermek sadece kötülüğü çoğaltır. Feraza. Birisi diğerine sövse öbürü de aynı şekilde sövmekle karşılık verse kötülük birken iki olur. Biri diğerini yaralasa öbürü de aynı şekilde onu yaralamaya kalkışsa, aynı ölçüde, aynı büyüklükte, aynı yerde yara açabileceğini farz etsek dahi, sadece yaralama kötülüğü artmış olur. Öyle şey olmaz. Onun için affetmenin, bağışlamanın, mümin veya kafir, faydalı olacağı yerler çoktur. Özellikle Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın bu ayet-i kerimenin kendisine ve ashabına hitaben nazil olduğu Mekke döneminde zulmün, baskının, müşriklerin, tahakkümünün arttığı bir yerde zaten müminler diyelim ki kafir kodamanlarından birisi mustazaf bir Müslümana bir tokat attı. Mustazaf Müslüman ona da o tokatla karşılık vermeye kalkışacak olsaydı bu sefer tekme değer. yer. Üstüne daha çok gider. Sen kim oluyorsun bana karşılık verirsin der gibi vesaire. Ama her şeyin belli bir zamanı vardır. Bir zaman geldi Cenab-ı Allah bir zaman vardı daha doğrusu Cenab-ı Allah müminlere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere ellerinizi kafirlere uzatmaktan uzak durun diyordu. Öyle mi? Öyle. Bir zaman geldi اذنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُ ayeti nazil oldu. Bundan önceki Hac Suresinde gördüğümüz gibi Kendileriyle savaşılanlara zulme uğramaları sebebiyle savaşmaları için, kital etmeleri için izin verildi diyor. İzin verildi daha, emredilmedi ama. İzin başkadır, emir başkadır. Emir bundan sonra nazil oldu. Bedir gazvesi savaşma izni üzere yapılmış bir gazvedir. Savaşma emriyle Haydi savaşın denildiği Bir zamanda yapılmadı Savaşmaya izin verildiği Bir zamanda yapıldı Cihad tarihini iyi bilmek Lazım. İyi bildiğimiz zaman Bunu Müslümanlar Olarak iyi fıkh ederiz Ve günümüze iyi taşırız Bu cehaletler Sebebiyle Müslümanlar Olmadık yerlerde cihat adı altında anlamsız işler, zulümler, hatta dine imana sığmayan gaddarlıklar yapmazlar. <gülüyor> yapmazlar. Cenab-ı Allah savaşın emrini verdiği gibi aynı zamanda ne vermiştir? Ve eiddu lehum emrini vermiştir. Onlar için Gücünüz yettiği kadar hazırlık yapın demiştir. Peki mantıken hepimiz ya askerlik yaptık veya biliyoruz iyi kötü. Askerlik bir yerde nedir? Savaş için hazırlıktır. Savaş için hazırlığın kapsamına ne girer? her anlamıyla, her yönüyle insan yetiştirmekten tutun. Efendime söyleyeyim, savaşırken hazırlanacak, verilmesi gerekecek, yetiştirilecek olan lojistik desteğe varıncaya kadar, kendi silahını kendin imal edebilinceye kadar. Bunların hepsi ve eiddu emrinin içerisindedir. Müslümanlar bu inceliği kaçırırlarsa, ...çok yanlış yaparlar. Her konuda böyledir. İncelik kaçırıldığı zaman... ...büyük yanlışlar yapılır. Büyük yanlışlar yapılır. Cenab-ı Allah... ...gördük. Hatırlayanlar vardır. Tevbe suresi... ...başından sonuna kadar... ...cihadla, kitalle... meşgul olan bir suredir. Fakat aynı sure sonlarına doğru müminlerin hepsinin savaşa çıkması gerekmez diyor. Onların bir bölümü geride kalarak dinde gerektiği gibi fakih olmaları gerekir diyor. Dinde fakih olmak sadece abdesti namazı öğrenmek değildir. Dinin bütün emirlerini hakkıyla yerine getirmek için gerekli bilgiyi edinmektir. Onun için ben kendi adıma benim anladığım Kur'an'dan şeyde anladığım bu Müslüman ümmetin savaşması için gerekli olan her türlü bilgiyi elde etmesi silah sanayinden tutunuz evanduma söyleyeyim savaş taktiklerine varıncaya kadar. Her türlü bilginin elde edilmesi, cihad emrinin hakkıyla yerine getirilmesi için nedir? Bir fıkıhtır. Orada dinde fakih olmaları için geride durmaları gerekirdi dediği budur. Budur. Eskiden beri askeri bir deyimdir. En son ordu irfan ordusudur derler Osmanlılar. En sonurdu. Yani ilimle uğraşanlar bütün ihtiyat seferberliğe gittikten sonra biterse o zaman sıra ilim tahsil eden okulla okuyan üniversitesinde, lisesinde, gerekirse de liseye kadar ne olacak inilecektir. Bu budur. Ama bilgi yok, silah yok. Teknoloji yok. Şu yok, bu yok. Bu kadar yokluk içerisinde cihada yazık edilir ya. Ümmete yazık edilir. Cihad adı altında olmadık cinayetler işlenir. Maalesef 30-40 yıldır ümmet bu cehaletin sıkıntısını çekiyor. Çeşitli bölgelerde. Bunu iyi idrak etmek, bunun farkında olmak lazım. Onun için... اِدْفَعْ بِلَّتِهِ Gelecek olursak, müfessirlerinin kullandıkları çok nazik, çok anlamlı bir ifade vardır. Derler ki, kötülüğü en güzel şekliyle salmak, içinde bulunulan şartlara göredir diyor. İçinde bulunulan şartlar, yeri gelir, hiç ilgilenmemek, hiç oranı olmamak, Kötülüğü savmaktır. Yeri gelir, adamın elini tutmak, kötülüğü savmaktır. Yeri gelir, ona kaş çatmak, kötülüğü önlemektir. Yeri gelir, tokat atmak, kötülüğü önlemektir. Bunu yapabilmek için ilim ve hikmete ihtiyacımız vardır. Onun için Cenab-ı Allah, Billeti hiye ahsen diyor. Daha güzel, en güzel olan en. Ne demek en güzel? Eğer güzellikler arasındaki farkları idrak edemiyorsa bir kimse en güzeli nasıl bulacak? <gülüyor> güzellikler arasında. Mesela kavun alacaksın, değil mi? Bu kavun öbüründen daha güzel diyebilmek için kavundan anlamak lazım. Kavundan anlamayan bir kimse belli bir takım ölçüleri kullanarak bu kavun bu kavundan iyidir, güzeldir diyemez ki. Yahu dinimizle alakalı bir amelde bir kavun kadar bilgi gerekmeyecek mi? Bunu hangi akıl kabul eder? Dinimiz o kadar ucuz mu? Dinimiz o kadar e, ifade yerindeyse ihtimam gösterilmeyecek, ehemmiyet verilmeyecek bir şey mi? Burada ism tafdil kullanıyor. Billeti hiye sen. O şartlarda, o ortamda, o kötülükte, o kötülüğü yapan, o kötülüğe maruz kalan, o kötülüğe maruz kalanın yakınları, o kötülüğü yapan yakınları, çevresi yardımcıları, destekçileri gibi ne kadar fonksiyon varsa, Hepsinin hesabı yapılacak, ölçülecek, biçilecek, tartılacak en güzel karşılık neyse o bulunacak ve yapılacak. Kafamıza göre olmaz bir şey. Billati <gülüyor> hiye Güzeller arasında en güzelini yakalayacaksın. Güzeller arasında en güzel yol. Hangisi ise onunla karşılık vereceksin. Bu ne gerektiriyor işte? Fıkıh işte budur. Fıkh etmek budur. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Ebu Musa el-Eşari'yi hakim tayin ediyor. Ona nasıl hakimlik yapacağına dair iki sayfalık bir mektup yazıyor. İslam yargı hukukunun en ciddi ve önemli belgelerinden birisidir o. Diyor ki Ebu Musa el-Eşari'ye İyi ile kötüyü birbirinden ayırt etmek mesele değildir diyor. İyi ile kötü açıktır çünkü hak ile batıl ayırt edilir. Bunu sıradan bir Müslüman da yapar. Önemli olan diyor iyiler arasında daha iyi olanı, kötüler arasında da daha kötü olanı fark edebilmektir diyor. Bunu ayırt edebilmektir diyor. Kur'an-ı Kerim işte bu inceliği bize, bilecek kadar bilgi sahibi olmayı emrediyor. Sadece bu ayet kelimenin bu işareti bile bize çok şey anlatıyor. Bu din cahil cühelanın eliyle yükselecek bir din değildir. Bu din ilk emri oku olan bir din olması hasebiyle, yaratan Rabbinin adıyla oku emriyle başlayan bir din olması hasebiyle yaratan Rabbinin varlığından haberdar olan herkesin elinden geldiği kadarıyla kendi alanında olabildiği kadar bilgili olacak. Ne iş yaparsanız yapınız. Meşru ve helal olması şartıyla. Ama o yapacağınız işi olabildiği kadar en güzel şekliyle bileceksiniz, yapacaksınız, öğreneceksiniz ve öyle yapacaksınız. Niçin? Çünkü bakın Cenabı Allah Davud aleyhisselama demiri yumuşatmıştı, değil mi? Ona zırh yapmasını öğrenmişti, öğretmişti. Peki ne diyor ona? Ey Davud diyor. Wa qaddirfi sard diyor. O yapacağın zırhların halkalarını çok ölçülü yap diyor. Qaddirfi sard. O halkaları birbirine geçirip dizeceksin ya. Onları ölçülü yap. Niçin? Çünkü alttaki halkalar bir ölçüde faraza. Onlara geçecek bir üstteki halkalar daha ayrı ölçülerde olursa olmaz. Ona göre olacak. Hepsi olacak. Ha. Müfessirler şunu örnek veriyorlar. Diyorlar ki halkalara geçecek olan çiviler o halkaların deliklerinden daha büyük kalın olmamalı diyor. Ona göre çiviler, o geçecekleri yere göre uygun olacak diyor. Onu öyle yapacaksın diyor. Yani bir demirci bile işini güzel yapmazsa o yaptığın neticesi olmaz. Peygamber de Vesselam böyle diyor. Allah yaptığı işi güzel yapan kulunu sever. Sağlam yapan kulunu sever yapabileceğinin en güzelini yapacaksın kardeşim. Bu budur. Onun için idfa billetihi ehsen. Biz sadece bu yarım ayeti kerime ile bile inanın ilmi ve fikri hayatımızı eşya ile işlerle, çalışmayla muamelatımızın esaslarını tespit edebilir, anlayabilir, idrak edebiliriz. Nehnu e'lemu bime yasifûn. Sen onlara bakma. Onların neyi nasıl nitelendirdiklerini yani özellikle Cenab-ı Allah hakkında neler söylediklerini biz bizim hakkımızda en iyi biliriz diyor. En iyi biz biliriz. Yani onları cezalandırmak noktasında veya onların kötülükleri karşısında senin yapacağın ayrı bir tutum vardır, ayrı bir iş vardır benim yapacağım ayrı bir iş vardır. Sakın benim işime karışma. Onları cezalandırmak, onları ıslah etmek, onları gerekirse affetmek vesaire. O benim işim. Ama onlara karşılık vermek senin işin ama nasıl karşılık vereceksin? Şartlara, duruma göre içtihat edeceksin. Düşüneceksin, ölçeceksin, biçeceksin. En güzel yol hangisiyse? Onunla karşılık vereceksin. Güç zamanında zaafla karşılık vermek hikmete ne kadar uygun değilse zayıflık zamanında da güçlüymüş gibi karşılık vermek o kadar hikmete aykırıdır. O kadar hikmete aykırıdır. Güçlüyken zayıflar gibi muamele edersen senin gücünle alay edilir. İstismar edilirsin. Sana dalga geçerler. Zayıfken güçlü gibi muamele etmeye, tepki vermeye kalkışırsan, bu sefer senin güçsüzlüğün sana acı bir şekilde tattırılır ve hissettirilir. Hikmet budur işte. Hikmet yerli yerinde davranmak demektir. Yerli yerinde davranmak demek çocuğunuza faraza, doğruyu göstermeniz gereken yerde, yüzüne gülerseniz hey, falan derseniz, o yaptığı işin güzel olduğunu zanneder ve onu kolay kolay terk ettiremezsiniz ona. Ama yanlışını münasip bir lisanla uygun zamanda, uygun şartlarda anlattığınız zaman, onu bir daha tekrarlamaması gerektiğini söylediğiniz zaman, o zaman hikmetli olur. Güzel iş yaptığı zaman, kötü bir iş yaptığı yapmış gibi hiç iltifat etmezseniz, bakmazsanız, dönmezseniz, bu da ayrı bir hikmetsizliktir. Yaptığı iyilikleri dolayısıyla ona dua edeceksiniz, teşekkür edeceksiniz, Allah razı olsun diyeceksiniz. Çocuğa karşı da başkasına karşı da. Bu budur. Ve kulu nasi hüsna insanlara güzel söyleyeceksiniz. Güzel de az önce belirttiğim gibi şartlar o şartlar içerisinde en uygun olan davranış güzel davranıştır. Yerine göre kaç çatmak, yerine göre gül uzatmak, yerine göre güzel davranış odur. Bu da ne yapmayı gerektiriyor? Bilgi gerektirir, elim gerektirir, hikmet gerektirir. İnsanları tanımak gerektirir. Davranışların kıymetini bilmeyi gerektirir. Bu davranışın ağırlığı nedir? Onun farkında olmak gerektirir. ilahiri Ve devam ediyor. Ve kurrabbi eûzu Allah Allah. Bizim düşmanlarımız sadece zahiri düşmanlar değildir. Bizim bir de Dâhili düşmanımız, görmediğimiz düşmanımız, düşmanlarımız vardır. Onun için diyor ki: Ve de ki: Rabbim şeytanların dürtmelerinden, şeytanların bana kötülükleri telkin etmelerinden sana sığınırım. Ve auzu bika Rabbi en ve Onların yanımda hazır bulunmalarından, bana yaklaşmalarından, bana yakın durmalarından da sana sığınırım. Madem bir şeytanları göremiyoruz, değil mi? O halde onları görene, onları yaratana sığınırsak onların bize zararları Allah'ın izniyle olamaz. Olamaz. Kur'an okuyan, akidesini sağlam ve temiz tutan Allah'ın izniyle şeytanların tasallutuna maruz kalmaz. Bakara suresinin okunduğu eve şeytan girmez diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bitti. <gülüyor> Ve la testatî'u helbatala diyor. Batılcılar ki bazı hadis şarihleri buradaki batılcıları sihirbazlar olarak tefsir etmişler, açıklamışlar. Sihirbazlar Makara suresinin hakkından gelemez, onun üstesinden gelemez, onun altından kalkamazlar diyor. Biz alar veremezler ona rağmen, ama dikkat edecekler, tamam mı? Onun için Allah'a sığınacağız. Wa albi karebbi ayyahu dun. Dersimizin başında kafirlere gösterilecek azaptan kendimizi korumamızı emretti. Korunmamız için bu ahitmemizi emretti. Burada da dahili düşmanlardan, görünmeyen düşmanlardan, batını düşmanlardan korunmak için yine Rabbimize sığınmamızı emrediyor. Yani yani Müslüman elinden geldiği kadar bütün halleriyle Allah'ın Gözetimi altında olduğunu hatırlayacak. Her zaman onun yardımını isteyecek. Ona sığınacak. Onun kendisine yardımcı olmasını dua ve niyaz edecek. Yani kalbimiz ifade ise Allah'a bağlı olacak. Zihnimiz de Allah'ı zikretmek. Onun kudretini, yardımını celbedecek şekilde hareket etmekle meşgul olmalıdır. Ona dikkat etmek zorundayız. Cenab-ı Allah tabi gaybı bilendir. Bizlere çok ibretli halleri de anlatıyor. Başka surelerde de benzeri tablolar, sahneler var. Burada da şimdi önemli bir tablo ile karşı karşıya kalacağız. Hatta izâ câe ehadehumul mevtû kâle Ci Onlardan birisine, o kafirlerden, sana düşmanlık edenlerden, senin davana düşmanlık edenlerden, herhangi birisine. Günümüzde yaşayan Firavun emsali. Kimseler var. Putin'i, Küçük firavunlar Esed'i, efendim, o babası, onun yerine geçmek isteyen diğer firavunlar, erkek kadın firavunlar, vesaireler. Ha. Ve bunların zavallı takipçileri, onlardan herhangi birisine ölüm geldiği zaman, ci o zaman görmek istemediği, inkar ettiği Karşı çıktığı hakikatleri görecektir. Görecek ve diyecek ki Rabbim, ne olur beni geri döndürün, ben dünyaya geri götürün, yeniden bir ömür verin. Niçin? La Ali amlu salihan fi ma Geride bıraktığım bunca ömürü tekrar yaşayayım. Salih amel işleyebilirim belki diyor. Emin değil yine. Nealli, belki diyor. Belki. Peki buna karşılık cevap ne denilecek ona? Ne denilecek? Veya ne deniliyor? Kelle asla. Öyle bir şey olmaz. Niçin? Çünkü imtihanın sırrı ...gayba iman etmektir. Bu gayba... ...evvela iman edeceğiz. Gaybın en önemli bölümünü... ...ahirete iman teşkil eder. Gayba iman. Ha, ölüm ve sonrası. Bunun ötesine... ...Kur'an'a bunu belirttiği gibi... ...iman edeceğiz. ''Kelle asla... ...öyle bir şey olmaz.'' اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا O, sadece onun söylediği bir sözden ibarettir. Onun söylediği bir sözden ibarettir. Söyleyecek, Fad karşılığını alamayacak. Karşılığını alamayacak. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ve onların önünde önünde diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Berzah engel demek. Yani bu engel kaldığı sürece ne kıyamet hayatı başlar ne de dünya hayatıyla alakası vardır. Bu özel bir hayattır. Özel bir hayattır. Ne zamana kadar devam edecek? Diriltileceğimiz güne kadar devam edecektir. Gayb işte böyle biliniz. Ölüm halinde her birimiz birkaç öleni görmüşüzdür. Ölüm esnasında. Başlarından ne geçiyor hiçbirimiz bir şey bilemeyiz. Belki dışarıya yansıyan işte hırıltısıdır. Şusudur, busudur vesaire vesaire hissederiz. O kadar. Fazla bir şey hissedemeyiz. Veya yavaş yavaş ruhunun çekilmekte olduğunu hissederiz. Hissederiz. Ben rahmetlik babam vefat ettiği zaman başımdaydım. Anladım o böyle ruh şu anda dizlerine geldi diyorum. Belli oluyor. Birden dizlerin aşağısı pat diye ayaklar sağa sola düştü. Şu anda göğsündedir diyorum. Fark ediyorsunuz adeta böyle dikkatle baktığınız zaman. Subhanallah. Bakışların Evet anlaşılıyor. Ama daha fazlasını bilemeyiz. Daha fazlasını bilemeyiz. Ona da yapabileceğimiz, Ya Rabbi bu halini ona kolay kıl. Aideciz Ama ne çekiyor O bizim birkaç saatlik Belki veya birkaç dakikalık Zaman içerisinde Neler görüyor neler yaşıyor Bunu Allah'tan başka kimse bilemez Kesinlikle İşte Cenab-ı Allah Bu ve bir de Vakıa suresinin sonunda Bunun tafsilatını anlatıyor Çok tafsilatlı bir şekilde Anlatılıyor Ölüm esnasında kişi ne çekiyor? Onları Allah biliyor. Ha. Bu hali bilen Cenab-ı Allah elbette ki benim yaşarken, yaşarken kalbimden zihnimden geçenleri de bilir. Bunlar bize Allah'ın gözetimi altında, yani murakabası altında olduğumuzu hissettirmesi gereken, fark ettirmesi, anlattırması gereken, anlamamız gereken hususlardır. Evet. Bazen doğrusunu isterseniz düşünmüyor. Değil. Yani insan kendisini düşünmekten alamıyor. Ya Haydi dünya 60 yıldır, 70 yıldır, 80 yıldır, 100 yıldır geçecek. Ya, bu öldükten sonra nasıl geçecek bu? <gülüyor> Kıyamete kadar bekle babam bekle. Rabbim kolaylık versin. Ha, bu iş ...kabir hayatı yoktur, kabir azabı yoktur demeye benzemez. Sen yoktur demenle de yok olmaz. Yok olmaz. Bu ayet-i kerime bile... ...ve min verâihim berzakun ilâ yevmi ...bir berzak hayatının olduğunu... ...ve bu hayatın dünya hayatıyla da... ...ahiret hayatıyla da alakası olmayan bir hayat olduğunu... ...ortaya koyuyor, gösteriyor. Onun için akaid kitaplarımızda bilhassa edilir. Ve azabul kabr ve nâîbü hakkun. Kabir azabı ve kabir nimeti haktır. Biz ona iman ediyoruz. Varırız. Bunun delilleri üzerinde duracağımız zaman burası değildir. Başka bir vesileyle belki konuşuruz inşallah. Ondan sonra Berzaktan sonra bir iş daha, hayat devam ediyor. Allah bizi diğer hayvanlar ve eşya gibi yok olmak üzere yaratmadı. Ölürsek bile berzaktayız. Berzaktan sonra da kıyametle birlikte mahşerde ve ebedi hayata başlayacağız eki ne olacak o zaman Feiza nufih sur, sura üfleneceği zaman fe la ensab bainhum yevma idn ve la sura üfleneceği zaman yani üflendikten sonra artık aralarında bir nesep akrabalığı olmayacaktır. Birbirlerine soru da sormayacaklar. Herkes kendi halinde. Allah Allah. Yok orada böyle kimse kimseye bir şey sormayacak. Bırak sormayı, akrabalık bağı da kalmayacak. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ Allah Allah O gün insan diyor babasından da kaçacak annesinden de kardeşinden de kaçacak eşinden de Kendisini himaye eden aşiretinden de. Niçin? Çünkü herkesin başkasıyla uğraşmasına fırsat vermeyecek, imkan tanımayacak bir meşguliyeti olacaktır. Herkes kendi halinde. Baba ne olur dünyada ben sana nasıl bir evlattım? Çok iyiydin evladım. Ne olur bir hasene ihtiyacım var Bir tane hasene ver Kusura bakma benim de ona çok ihtiyacım var Veremeyeceğim diyeceğim. Kocacığım Dünyada sana nasıl bir kadındım Vallahi çok iyiydim Bugün bir hasene ihtiyacım var Ne olur bana bir hasene ver Vallahi benim senden daha çok ihtiyacım var diyeceğim. Herkes öyle ee, Baba evladına Karı kocasına Koca karısına Anne, evladınız... Aç kusura bakma diyecek herkes orada. Ama dünyada... Değil mi? Yani... Baba olanlar için söylüyorum... Şey diyor, tüy, tüy, tüy, tüy. Evladınız için neyi vermezsiniz? Neyi esirgersiniz? Yok. Hiçbir şey esirgemezsiniz. Orada bir hasen isteyecek ha. Fazla değil. Bir tane. Kusura bakma. Benim ona senden daha çok ihtiyacım var denilecek. Ne gündür ya Rabbi ya. Ne dehşetli bir haldir bu. Kusura bakma. Kadın kocasına, kocası hanımına. Hiç kusura bakma diyecekler. Ya bir hasene ya bir hasene bir hasene. Cık. Başka bir şey istese belki verebilirim. Ama benden bir hasene istemem. Bir tane daha olsa ben o ihtiyacım var. Böyle bir gün. Dolayısıyla akrabalık bağının kıymeti kalmayacak. Felea <gülüyor> ensabe bu. Neseb akrabalığı, ah! Sıhri akrabalık, neseb akrabalığı olmayınca, sıhri akrabalık yani evlilik akrabalığının da kıymeti kalmayacak. Şedden ki nerede kalacak o. Ve <gülüyor> la Vesaülün iki manası var. Birbirlerine soru sormak, birbirlerinden bir şey istemek. Yani isteseler de hükümsüz olacak. Niçin? Bakacaklar ki çaresi yok. Hiçbir faydası yok dilenmenin. Dileneceğim ya ne olur bana bir hasene. Yok. Artık ümidimi keseceğim. Sormayacağım da. İstemeyeceğim. O hale gelecek. Rabbim rahmetiyle bizleri zengin kılsın inşallah. <Gülüyor> Ha mesela burada "Femen saqulat mavazinuhu fa ulaihehumul muflihun." Kimin tartılarında hasenatı iyilikleri ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erecek olanlardır. İflah olacaklar onlardır. Selah bulmak nedir? Korktuklarından emin olmak, umduklarını da elde etmek demektir. İşte onlar kurtuluşa erecek olanlardır. Ve men haffet mevazinuh, Euzubillah. Kimin de terazileri hafif gelirse, hasenatı yani, seyyiatı ağır basarsa, o laikelzinin hasiru enfusuhum işte onlar cehennemde ebedi kalıcı olup kendi kendilerini dahi kaybeden hüsrana uğrayanlardır. Alayzu billah. Ah cehennemde ebedi kalmak. Yani Cehennem ifade elindeyse, nötr bir yer olursa, olsaydı, hadi neyse. Yani ateş yok, nimet de yok. Azap da yok, nimet de yok. Öyle olsaydı idare ederdi. Fakat azap, devamlı azap. Devamlı azabı tasavvur etmek için bir Çin işkencesini hatırlatalım. Teşbite hata olmasın. Kazınmış olan birisinin kafasına belli bir mesafeden sonra belli aralıklarla bir su damlası damlıyor. Belli damla sayısından sonra bilmem kaç tonluk etki bırakıyor kafaya. Azabın sürekliliği sürekli katlanarak artacak manasına geliyor. Ölsek de kurtulsak denilecek... Ölüm ele geçmeyecek. Ölüm ele geçmeyecek. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ الْيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ Diyecekler. Malik cehennemin ifade ise sorumlu meleği. Ey Malik diye seslenecekler. Rabbin işimizi bitirsin artık. قال انكم ماكثون Hayır siz böyle kalacaksınız diyecektir. Cevap bu. Cevap bu. Rivayetlere göre onların Malik'e seslenişleriyle Malik'in onlara cevap verici arasında ahiret günlerinden 40 yıl geçecek. Kırk yıl böyle azap içerisinde cevap alırız ümidiyle bekleyecekler. Hayır siz azapta kalacaksınız. Arkasından bununla da kalmıyor. İhseû fîhâ la tükellimûn denilecek. Hor ve hakir olarak burada kalın benimle de bir daha konuşmayın. Bitecek artık işler. Euzubillah. devam ediyor. Nauzubillah. Talfahu juuhahumun Ateş onların yüzlerini yalayacak. Ve hum fiha Onlar cehennem içerisinde yüzleri gerildiğinden sınıtıyor gibi görünecekler. Hani şimdi bu gençler belki bilmezler. Biz e, demircilerde kelleleri e, o demir ocağında kızdırırlardı. Bu burunların her birisine böyle uzunca demir saplarlar, onları ateşin içerisinde bırakırlardı. Ondan sonra dişleri bir bakıyorsun her tarafı gerilir, dişleri çökülmüş. İşte kalihun odur. Sevinçten gülümsediği için dişleri görünmüyor. Suratı yandığından, gerildiğinden ne oldu billah? Dişleri görülecek. Maazallah ya Rabbi. Bir de onlara manevi azap da yapılacak. Ne? Ne? dünyalara hatırlatılacak onlara. Dünyada yaptıkları kusurları, densizleri, densizlikleri hatırlatılacak. Onlar da bundan dolayı pişmanlık duyarak azaplarına azap katılacak. Denilecek ki: "Elem tekun ayati tutla aleykum fe kuntum biha Ayetlerimiz sizlere Okunmuyor muydu? Ve siz onları yalanlamıyor muydunuz? Keşke yapmasaydık diyecekler o zaman işte. Onun için Cenab-ı Allah hepimize ölümden önce tevbe-i nasuh nasip etsin. Amin neciktirmesin hatta ilk fırsatta Rabbim bizlere tövbeyi nasuh nasip etsin ve o tövben üzerinde sebat etmeyi müyesser kılsın. Kanû Rabbena galebet aleyna şikvetuna ve kunna kavmen Bu şekilde cevap alacakları vakit ümitlenecekler. Ve diyecekler ki Rabbimiz evet. Dediğiniz, dediğin buyurduğun doğrudur. Ayetlerin bize okundu ve biz onları yalanladık. Ama niçin? Bedbahtlığımız bize baskın geldi. Bedbahtlığımız bize galip geldi. <Sessizlik> <Sessizlik> ve biz sapık, sala dalalette olan bir kavim idik. Ondan sonra diyecekler devam. Rabbena ahricnâ minhâ. Rabbimiz bizi şu cehennemden çıkart. Şu ateşten çıkart. Fein udnâ feinna zalimûn. Eğer tekrar diye dönersek biz gerçekten zalimlerdenmişiz. Anlayacağız, kabul edeceğiz. Qâ lehseû fîhâ velâ tükellimûn. <gülüyor> Cenab-ı Allah buyuracak onlara... O cehennemde hor ve hakir olarak kalınız ve bir daha benimle muhatap olmayınız, benimle konuşmayacaksınız. Azap perdesi böylelikle kapanacak. Onlar ifade elindeyse azapları içerisinde kalmaya devam edeceklerdir. Cenab-ı Rabbül Alemin bizleri, cehennemliklerin amellerinden ve cehennemliklerden olmaktan muhafaza buyursun ümmet Muhammed'e sırat-ı müstakimi görmek ve bu sırat-ı müstakim üzerinde yürümeyi nasip ve müyesser eylesin her gelen günümüz bir önceki günümüzden hayırlı olsun Ümmeti Muhammed'in her türlü sıkıntıları musibetleri son bulsun Ümmeti Muhammed'in rüştü aklı başına gelsin. Kendisini toparlaması nasip olsun. Allah'ın dinine bütün gücüyle, gayretiyle dört elli sarılmayı nasip eylesin. Cenab-ı Allah bizlere dünyada da bir iyilik, ahirette de bir iyilik versin ve bizi cehennem azabından korusun.